1284, numaralı konu, Hazreti Ali, İbni Mesud, İbni Abbas ve Ebu Said el-Hudri'nin ilmin müzakere edilmesi gerektiğini ifade etmeleri, evet, Ebu Nadre şöyle anlatıyor, bir gün Ebu Said el-Hudri'ye bize hadis yazdırmasını istedik, bunun üzerine o şunları söyledi, Hayır, size hadis yazdırarak onu Kur'an yapmanıza izin vermeyeceğiz, siz hadisleri bizden, bizim Hazreti Peygamber'den aldığımız gibi alınız, sonra da kendi aranızda müzakere ve tekrar ediniz, böylece unuttuğunuz yerleri birbirinize hatırlatmış olursunuz, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, hadisleri kendi aranızda müzakere ediniz, çünkü bunu yapmadığınız takdirde hadisler unutulur ve kaybolup gider, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, aranızda hadis müzakeresi yapınız, çünkü hadislerin yaşaması müzakere edilmelerine bağlıdır, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, hadis meclislerinde bulunmak ve hadis müzakeresi yapmak namaz kılmak kadar sevabı olan bir ameldir, İbni Abbas şöyle buyurmuştur, gecenin bir kısmında yapılan ilim müzakeresi bütün bir geceyi sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha üstündür.